En'am Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamt gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'ın hakkıdır. Bir de kafirler kalkmışlar, bir takım putları Rablerine eşit sayıyorlar. <gülüyor> Sizi bir çamurdan yaratan sonra size bir ecel bir ömür süresi tayin edendir bir de onun nezdinde muayyen bir ecel vardır sonra bir de kalkmış şüphe ediyorsunuz <gülüyor> Oysa ki göklerde de yerde de gerçek ilah ancak odur. O sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. O hayır ve şer olarak ne kazanacağınızı da bilir. <gülüyor> Böyleyken Rablerinden onlara ne zaman bir ayet geldiyse mutlaka ondan yüz çevirirler. <Gülüyor> Hakikat kendilerine gelince, onu yalan saydılar, alay ettiler. Fakat, alay ettikleri şeyin haberlerini, onunla alay etmenin ne demek olduğunu yakında öğrenirler. Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi görmediler mi? Biz onlara size vermediğimiz imkanları vermiş, gökten üstlerine bol bol yağmur göndermiş, ayaklarının altından ırmaklar akıtmıştık. Fakat günahlarından ötürü onları imha ettik ve onların peşinden başka bir nesil yarattık. انما <تصفيق> عليك sana kağıda yazılı olarak bir kitap indirmiş olsaydık, kendileri de elleriyle onu tutmuş bulunsalardı, o kâfirliklerinde inat eder, yine de bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil, derlerdi. <gülüyor> Bir de ona bizim de görebileceğimiz bir melek gönderilmeli değil miydi dediler. Eğer biz bir melek gönderseydik elbette iş bitirilmiş olur sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı. <gülüyor> Şayet o elçiyi melek kılsaydık, yine onu bir adam şeklinde gösterirdi, düştükleri şüpheye, onları yine düşürmüş olurduk. <gülüyor> Senden önce de nice peygamberlerle alay edilmiştir. Fakat alay ettikleri gerçek, o maskaralık edenlerin üzerine inip her taraflarından sararak mahvetti. <Gülüyor> De ki, dünyayı gezin, dolaşın. Sonra da peygamberlere yalancı diyenlerin akıbetlerinin nice olduğunu bir düşünün. <Gülüyor> Li and you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 Falbuki gecede ve gündüzde barınan her şey onundur O her şeyi işitir ve bilir <gülüyor>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 de ki ben Rabbime isyan etmem halinde ileride gelecek büyük bir günün azabından korkarım <gülüyor>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 O, kullarının üstünde hükmünü yürüten, mutlak hükümrandır. Her işi, tam hikmetle yapar ve her şeyden haberdardır. Kul <gülüyor> el فأوتي <تصفيق> إلي De ki, şahit olarak hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah, benimle sizin aranızda, o, şahit olarak yeter. Şu Kur'an, bana sizi ve kendisine ulaşan herkesi uyarmam için vahyolundu. Allah ile beraber, başka tanrılar bulunduğuna, gerçekten siz mi şahitlik ediyorsunuz? Ben, Asla buna şehadet etmem de. Ve şu hakikati vurgular: O ancak tek ilahtır. Başka tanrı yoktur. Sizin şirkinizle de, şeriklerinizle de, benim hiçbir ilişim yoktur. <gülüyor> Kendilerine kitap verdiğimiz ümmetlerin bilginleri o peygamberi kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama kendilerine acımayıp kendi kendilerini en büyük hüsrana uğratanlardır ki iman etmezler. <gülüyor> Allah adına yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir ki? Şu muhakkak ki, o zalimler felah bulamayacak, muratlarına eremeyeceklerdir. Allah! Gün gelecek, hepsini bir yere toplayıp, sonra o müşriklere, nerede Allah'ın ortağı olduğunu iddia ettiğiniz tanrılarınız, diye soracağız. Allah! Sonra onların şirklerinin Vardığı son nokta Sığınacakları tek yalancı özrü Rabbimiz Allah Hakkı için vallahi Biz müşrik değildik Demekten ibaret olacaktır Allah İşte bak, nasıl da kendi vicdanlarına karşı yalan söylediler. Uydurdukları o tanrılar da kendilerinden uzaklaşıp ortada görünmez oldular. <Gülüyor> Dean. Buradan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat biz onu layık olduğu şekilde anlamalarına mani olmak için onların kalplerine kat kat örtüler gerdik. Kulaklarının içine de gereği gibi işitmelerini engelleyen ağırlıklar koyduk. Artık onlar her türlü mucize ve belgeyi de görseler yine iman etmezler o kadar ki yanına geldikleri zaman seninle münakaşaya girişerek bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir derler <gülüyor> Onlar hem halkı Kur'an'dan ve peygamberden uzaklaştırırlar hem de kendileri ondan geri dururlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de farkına varmazlar. <gülüyor> Onlar, ateşin karşısında durdurulup da, ah ne olurdu, dünyaya bir geri döndürülsek de, Rabbimizin ayetlerini inkar etmesek, müminlerden olsak, dedikleri zaman, bir görsen, neler olacak neler. Ben yi eden beri gizledikleri utandırıcı çirkin halleri, münafıklıkları yüzlerine vuruldu da ondan böyle söylüyorlar. Yoksa geri gönderilseler bile yine kendilerine yasaklanan kötülükleri yapmaya dönecek. <gülüyor> ve diyeceklerdi ki hayat sırf dünya hayatımızdan ibaret biz bir daha diriltilecek de değiliz onlar hiç şüphesiz yalancıdırlar <gülüyor> Hem onları Rablerinin huzuruna getirilip hesap meydanında durduruldukları zaman bir görsen. Haktâla nasıl diyecek? Şu gördüğünüz diriliş gerçek değil miymiş? Onlar da evet, Rabbimiz hakkı için gerçekmiş diyecekler. Allah dâla buyuracak. Öyleyse kafirliğinizden ötürü şimdi tadın azabı multim için kavuşmayı yalan sayanlar, gerçekten en büyük hüsrana uğramışlardır. Nihayet kıyamet saati kendilerini bastır verince, onlar günah yüklerini sırtlarına yüklenerek, eyvah! Dünyada işlediğimiz kusurlarımızdan dolayı yazıklar olsun bize! diyecekler. Dikkat edin! Ne fena yükler götürüyorlar! وما حيات... هي Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise fenalıklardan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Oldu! Resulüm. Onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette pek iyi biliyoruz. Doğrusu onlar seni yalancı saymıyorlar. Fakat o zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. <Sessizlik> أن تأتون نصرنا ولا مبكت لكلمات الله ولا قديش. Senden önce nice peygamberler, yalancı sayıldılar da, teksip olunmaya ve her türlü eziyete uğratılmaya karşı sabrettiler. Nihayet, kendilerine yardımımız gelip yetişti. Öyle ya, Allah'ın sabredenlere yardım vaadini değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Nitekim, o resullerin kıssalarından bazı bölümler sana ulaşmıştır. وَإِنْ كَانَ تَغُوا عَلَيْكَ إِطْرَابُهُمْ فَإِنِ اسْتَقَقْتَ أَلْتَبِتَ يَنَسَقُوا Allah'ın Eğer onların Hakk'a sırt çevirmeleri sana pek ağır gelip de, kendilerine bambaşka bir mucize getirmen için, yer altında bir geçit veya göğe çıkacak bir merdiven arama peşinde olursan, şunu bil ki, şayet Allah dileseydi, onların hepsini elbette doğru yolu üzerinde toplardı. O halde sen sakın bunu bilmeyenlerden, fevri davrananlardan olma. إنما يا سجع يسمعون Ancak kulak verenler bu daveti kabul ederler. Ölüleri ise Allah diriltecek, sonra onun huzuruna çıkarılacaklardır. <Gülüyor> Ona bizim ısrarla istediğimiz bambaşka bir mucize indirirse ya deyip duruyorlar de ki şüphesiz Allah öyle bir mucize göndermeye kadirdir fakat onların çoğu bunu bilmezler <Gülüyor> Hem yerde hareket eden, hiçbir canlı, kanatlarıyla uçan, hiçbir kuş türü yoktur ki, sizin gibi birer toplum teşkil etmesinler. Biz o kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik. Sonra hepsi Rablerinin huzuruna sevk edilip toplanacaklardır. Ayetlerimizi yalan sayanlar, karanlıklar içinde olan bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah, dilediğini saptırır, Dilediğini de doğru yola koyar. Kul <Sessizlik> ki, söyleyin bakalım, eğer size Allah'ın azabı gelir, yahut kıyamet gelip çatarsa, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru kimseler iseniz, haydi söyleyin gerçeği. ben iyyâhu tedrûne feyekşifu sarun şi Hayır, yalnız ona yalvarırsınız. O da dilerse duaanıa sebep olan sıkıntıyı giderir ve o zaman siz de Allah'a kattığınız o ortakları, o batıl mabutları unutursunuz. <Gülüyor> Senden önce de bir takım ümmetlere resuller gönderdik. Dinlemediler. Hakka dönüş yapsın, suçlarının affı için niyaz etsinler diye, onları çetin bir yoksulluk, hastalık ve sıkıntılarla cezalandırdık. <gülüyor> onun mekanu Bari kendilerine şiddetimiz geldiği vakit yalvarsaydılar, tövbe etseydiler. Fakat heyhat, onların kalpleri kaskatı olmuş, şeytan da yapmakta oldukları mahsiyet ve günahları kendilerine süslemiş cazip göstermişti. فَلَمَّا lem ma nesu ma'dhu irbi bi fatahna ala sume uttumfa vu Kendilerine verilen öğütleri terk edip unutunca, Üzerlerine her şeyin, her zevk ve nimetin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen bu genişlik ve serbestlikle tam ferahlandıkları sırada, ansızın onları kıskıvrak yakaladıkta, bir anda bütün ümitlerini kaybediverdiler. verdiler. <gülüyor> Elhamdülillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki, böylece zulmedip duran o güruhun arkası kesildi. Kullaraytum in agadan ثُمَّ قُمْ وَأَذْفَرْكُمْ وَقُمْ Deki, söyleyin bakalım, eğer Allah, işitme ve görme duyunuzu alır, kalplerinizin üstüne bir de mühür vurursa, Allah'tan başka hangi Tanrı onları size geri getirebilir? Bak, ayetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz da, sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar? قل أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ فَزَادَهُ بَطَرٌ أَفَلَا يَرَىٰ أَن لَّمْ Deki Söylesenize bana, eğer Allah'ın azabı ansızın yahut göz göre göre size gelirse, zalim topluluktan başkası mı helak olacak? Allah. Biz peygamberleri sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. O halde kim iman eder, kendisini ve işlerini düzeltirse, onlara asla korku yoktur. Onlar hiçbir üzüntüye de maruz kalmayacaklardır. وَاللَّذ۪ينَ كَرْبُوا بِالْمَا ayetlerimizi yalan sayanlar ise isyan edip yoldan çıkmalarından ötürü azaba uğratılacaklardır. Oyler! asirim ahana sen de ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum yok ben gaybı bilirim yok ben meleğim de demiyorum bana ne vahyediliyorsa ben ancak ona tabi olurum." de ki "Kör görenle bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz?" <gülüyor> Allah'tan başka bir takım tanrıların, Allah'ın huzurunda toplandıklarında kendilerini kurtaracaklarına inanan o kimseleri sen Kur'an'la uyar ki, onun huzurunda kendilerini savunacak bir hamileri veya bir şefaatçileri olmayacaktır. Böylece umulur ki, bu şirkten sakınırlar. Ve <gülüyor> la bunları sabah akşam Rablerine sırf onun cemaline ve rızasına müştak olarak niyaz edenleri yanından kovma sen onlardan onlar da senden sorumlu değilsiniz ki onları kovup da zalimlerden olasın <gülüyor> Biz onlardan kimini kimiyle, neticede, Allah bula bula aramızdan bunları mı lütfuna layık gördü, desinler diye, işte böyle imtihan ettik. Allah, kimin şükrettiğini, kimin lütfuna daha layık olduğunu bilmez olur mu? Vay <gülüyor> اتبع بكم علام الرحمة أن Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara, selam sizlere de. Rabbiniz merhameti kendi zatına temel bir ilke edinmiştir. Sizden kim bilmeyerek bir günah işler de, sonra ardından tövbe eder ve halini düzeltirse, onun da gafur ve rahim çok affedici ve merhametli olduğunu bilmelidir göulvan Suçlu kafirlerin yolu, müminlerin yolundan ayırt edilsin diye böylece ayetleri tam tamına açıklıyoruz. Oy... Allah'tan başka taptığınız şeylere ibadet etmem, bana yasak kılındı. De ki, sizin keyfi arzularınıza uymayacağım, yoksa sapmış olurum. Oy! that <laughs> deki ki, ben Rabbimden gelen, apaçık bir delile dayanmaktayım. Siz ise, onu yalan saydınız. Gelmesi için acele ettiğiniz azap da, benim elimde değildir. Azabı çabuklaştırmak veya ertelemek hakkındaki hüküm, ancak Allah'ındır. O doğru haber verir. O doğruyu eğriden ayırt edenlerin, hükmedenlerin, en hayırlısıdır. Kullehu <Sessizlik> De ki, eğer o acele istediğiniz azap benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş çoktan bitmiş olurdu. Zalimlere nasıl davranılması gerektiğini Allah pek iyi bilir. <gülüyor> وما تسقق nice hazineler ve görünmeyen gayb aleminin anahtarları, onun yanındadır. Onları kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa, hepsini o bilir. Onun haberi olmadan, bir tek yaprak bile düşmez. Yeraltı tabakalarının karanlıkları içindeki tek bir tane, hasılı, yaş ve kuru Hiçbir şey yoktur ki, açık, net bir kitapta bulunmasın. <Gülüyor> dur ki geceliğin uykuda sizi kendinizden geçirip alır gündüzün ne işlediğinizi bilir mukadder olan ömür müddetiniz doluncaya kadar bu bilincinizi alıp gündüzün sizi uyandırma sürecini devam ettiren de odur bu sürecin sonunda da dönüşünüz ona olacak ve o size yaptıklarınızı bir bir bildirip karşılığını verecektir. <Sessizlik> Kullarının üstünde de tek hakimdir O üzerinize hareketlerinizi kaydeden hafaza meleklerini gönderir nihayet sizden birine ölüm vakti geldiğinde elçilerimiz hiç geciktirmeksizin ve hiçbir işi aksatmaksızın onun ruhunu alırlar <Gülüyor> Sonra onlar, gerçek efendileri, mevlaları olan Allah'a götürülüp teslim edilirler. İyi bilin ki, bütün hüküm yetkisi O'nundur. Ve o hesaba çekenlerin en süratlısıdır. Kul <Gülüyor> may yuneccifum min bulumatil De ki, siz yalvara yakara, ağlaya sızlaya ve gizlice dualar ederek, şöyle dediğiniz demler, sizi karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden kim kurtarır? Eğer bizi bundan kurtarırsa, ahdimiz olsun, kesinlikle şükredenlerden olacağız. Kul <Gülüyor> De ki Allah kurtarır sizi ondan ve her sıkıntıdan fakat sonra siz yine şirke girersiniz. قل <تصفيق> هو De ki, o size tepenizden yahut ayaklarınızın altından azap göndermeye, yahut sizi gruplar halinde birbirinize katıp, kiminize, kiminizin hıncını tattırmaya kadirdir. Bak, ayetleri nasıl tekrarlıyor, türlü türlü ifade ediyoruz ki, onları anlasınlar. <Sessizlik> Bu hakikatin ta kendisi olduğu halde senin halkın onu yalan saydı de ki ben sizden sorumlu değilim <gülüyor> Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Siz de yakında öğrenirsiniz. <gülüyor> وَاِمَّا اِنْسِيَنَّكَ الشَّيْفَانُ فَلَا بَعْدَ Ayetlerimiz hakkında alaylı tavırla Münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir konuya geçinceye kadar, kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan bunu sana bir an unutturursa, hatırına geldiği gibi hemen kalk. Artık o zalimler güruhuyla oturma. وَمَا <gülüyor> عَلَى Allah'ın azabından sakınan müttakilere, iman etmeyenlerin hesabından dolayı bir sorumluluk yoktur. Fakat, uhdelerine düşen, belki onlar da inanıp, Küfürden ve cehennemden sakınırlar diye bir nasihatten ibarettir. <gülüyor> وذكر به أن تبسى نفسوا بما كسبت ليس dinlerini bir oyuncak ve eğlence haline getiren kendilerini dünya hayatı aldatmış olan kimseleri kendi hallerine bırak. Sen yalnız Kur'an ile vazet ki Allah'tan başka yardımcısı ve şefaatçisi bulunmayan hiçbir nefis işlediği günahlar yüzünden helakete teslim edilmesin. O her türlü fidyeyi denkleştirse bile Yine ondan kabul edilmez. İşledikleri günahları yüzünden helake sürüklenenler, mahvolanlar işte bunlardır. İnkarlarından dolayı onlara kaynar sudan bir içecek ve acı veren bir azap vardır. ull <gülüyor> استهوته الشياطين في الأرض حيرا Deki ki, Allah'tan başka, bize, yalvarıp ibadet ettiğimiz takdirde fayda, terk ettiğimiz takdirde zarar veremeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola koyduktan sonra, şeytanların kandırıp, şaşkın bir halde çöle düşürdükleri, arkadaşlarının ise, bize gel, diye doğru yola çağırıp durdukları ahmak gibi, Gerisin geriye, İslam'dan şirke mi dönelim? De ki, Allah'ın gösterdiği yol, tek doğru yoldur. Ve bize, âlemlerin Rabbine teslim olmamız emir olundu. وَاَنْ <gülüyor> Bir de namazı hakkıyla ifa edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının diye de emrolundu. Hepinizin sonunda toplanacağı yer, O'nun huzurudur. وَهُوَ <gülüyor> الَّذ۪ي Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. O, ol dediği zaman, her şey oluverir. Sözü haktır. Sûre üfleneceği günde, hakimiyet O'nundur. Görünmeyeni de, görüneni de, olmuşu da olacağı da O bilir. O hakim ve habirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden, hakkıyla haberdardır. <Sessizlik> Bir zaman İbrahim atası Azere, ne sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de halkını da besbelli bir sapıklık içinde görüyorum demişti. <gülüyor> biz İbrahim'e şirkin çirkinliğini gösterdiğimiz gibi imanında yakîne kesinliğe ulaşması için göklerin ve yerin muhteşem hükümranlığını da öylece gösteriyorduk. Bana. Gece bastırınca İbrahim bir yıldız gördü. İddianıza göre Rabbim budur dedi. Yıldız sönünce de ben öyle sönüp batanları Tanrı diye sevmem dedi. Ayı dolunay halinde doğmuş vaziyette görünce, iddianıza göre Rabbim budur dedi. Sonra o da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi mutlaka sapmışlardan olurdum dedi. Bana! Sonra güneşi doğarken görünce, iddianıza göre Rabbim herhalde budur. Bu hepsinden daha büyük. Batıp kaybolunca da, ey halkım, ben sizin Allah'a şerik koştuğunuz şeylerden beriyim. <gülüyor> batıl dinlerden uzaklaşarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Rabbül Alemine yönelttim. Ben asla sizin gibi müşrik değilim, dedi. <gülüyor> Halkı kendisiyle tartışmaya girişti. O dedi ki: Allah bana doğru yolu göstermişken, siz hala benimle onun hakkında tartışıyor musunuz? Sizin ona ortak saydığınız şeylerden ben hiçbir zaman korkmam. Rabbim ne dilerse o olur. Rabbimin ilmi her şeyi kapsar. Hala kendinize gelip ders almayacak mısınız? وَكَيْفَ اَخَافُمَا اَشْرَكْتُمْ en تَخَافُونَ Hem siz Allah'ın size tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak saymaktan korkmuyorsunuz da Nasıl ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkarım. Şimdi biliyorsanız söyleyin. Bu iki taraftan hangisi korkudan emin olmakta haklıdır? <Sessizlik> edip, imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olma, onların hakkıdır. Doğru yolda olanlar da onlardır. <Sessizlik> İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerdi. Dilediğimiz kimselerin derecelerini kat kat yükseltiriz muhakkak ki senin Rabbin tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o her şeyi hakkıyla bilir <Sessizlik> I ona, İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Ve her birinin nübüvvete erdirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da nübüvvete erdirdik. Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz. <gülüyor> Zekeriya'yı Yahya'yı İsa'yı İlyas'ı da nübüvvete erdirdik. Onların hepsi de salih, hayırlı insanlardandı. <Sessizlik> İsmaili, El Yunusu, Lutu da Nübüvete erdirdik. Her birini de yaşadıkları aslın insanlarından üstün kıldık. Amin. <Sessizlik> Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden kimini de aynı şekilde etraflarındaki insanlara üstün kıldık. Onları seçtik, onları doğru yola götürdük. Zalik <gülüyor> İşte bu yol Allah'ın Hidayet yoludur ki kullarından dilediğini ona götürür. Eğer onlar Allah'a ortak tanısalardı, bütün yaptıkları, elde ettikleri bütün kazançları heder olup gitmiştir. <Gülüyor> onlar, kendilerine kitap, hikmet, hükümranlık ve nübüvvet verdiğimiz şahsiyetlerdir. Şimdi o müşrikler bu nübüvveti inkar ederlerse, biz nübüvveti inkar etmeyip, ona sahip çıkan bir topluluk görevlendiririz. Ula'i <Gülüyor> terimedine İşte onlar Allah'ın hidayet verdiği kimselerdir. Sen de onların yolundan yürü ve de ki, ben risaleti tebliğden dolayı sizden bir ücret beklemiyorum. O bütün milletler için bir öğütten, irşattan ibarettir. <Sessizlik> Bazı Yahudiler de, Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü, Allah hiçbir insana, hiçbir şey indirmemiştir, dediler. Sen onlara de ki, Peki, Musa'nın insanlara bir nur ve rehber olmak üzere getirdiği, ve sizin de parça parça kağıtlar haline koyup, işinize geleni gösterdiğiniz, fakat çoğunu gizlediğiniz, ve sizin de babalarınızın da bilmediğiniz birçok şeyleri sayesinde öğrendiğiniz o kitabı kim indirdi ey resulüm sen Allah indirdi de sonra bırak daldıkları batıllarında oynaya dursunlar <gülüyor> İşte bu da bir feyiz kaynağı ve daha önceki kitapları tasdik edici olarak, bir de hem ana kenti hem de bütün çevresindeki insanları uyarman için indirdiğimiz bir kitap. Ahirete iman edenler buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler. Amen. Adına yalan uydurandan, yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde, bana da vahyolundu diyenden, bir de, Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indiririm diye iddia edenden, daha zalim kimse olabilir mi? Ölümün şiddetleri içinde kıvranırken, ölüm meleklerinin de yakalarına yapışıp kendilerine, haydi, derhal ruhlarınızı çıkarıp teslim edin. Bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız. Çünkü Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylüyordunuz ve çünkü kibirlenerek onun ayetlerinden yüz çeviriyordunuz diye haykırdıkları sırada sen o zalimlerin halini bir görsen <gülüyor> Kıyamet günü de Hak hala şöyle buyuracaktır. İşte siz, ilk yarattığımızda olduğunuz gibi çıplak, teker teker huzurumuza geldiniz. Size verdiğimiz mallarınızı da çok gerilerde bıraktınız. Hani siz dünyadayken Allah'a şerik olduğunu iddia ettiğiniz yafaçilerinizi de yanında görmüyoruz. Gördünüz ya, aranızdaki bağlar bir bir koptu, ve ortak olduklarını iddia edip güvendiklerinizin hepsi sizden uzaklaştı. <Gülüyor> Taneleri ve çekirdekleri çatlayıp yararak her şeyi gelişme yoluna koyan Allahtır. Ölüden diriyip o çıkarır, diriden ölüyü çıkaran da odur. İşte gerçek ilah bunları yapandır artık nasıl oluyor da haktan uzaklaştırılıyorsunuz <Gülüyor> Karanlığı yarıp, sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi dinlenmeniz, güneş ve ayıda vakitlerinizi hesaplamak için O yarattı. İşte bütün bunlar, aziz ve alim, mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ve <gülüyor> huvellezî Karanın ve denizin karanlıkları içinde, size yıldızlardan yararlanıp, yol bulma imkanı veren O'dur. Gerçekten bilmek, öğrenmek isteyen kimseler için, Ayetlerimizi açıkça bildirdik. <Gülüyor> Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sonra sizin için bir kalacak yer, bir de emanet olarak duracak yer vardır. Biz ayetlerimizi anlayan kimseler için açıkça bildirdik. <Gülüyor> Kökten su indiren odur. Sonra biz onunla her çeşit bitkiyi çıkarırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp birbirinin üstüne binmiş taneler, başaklar çıkarırız. Hurma tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm, zeytin ve nar bahçeleri yetiştiririz. Bunlardan kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Her birinin meyvesine, bir ilk meyve verdiğinde, bir de tam olgunlaştıkları zaman bakın. Elbette bütün bunlarda, iman edecekler için alınacak birçok dersler vardır. <Gülüyor> Böyleyken tuttular, cinleri Allah'a şerik yaptılar. Halbuki bunları da o yaratmıştır. Bundan başka ona bir takım oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Ne dediklerini bildikleri yok. O, müşriklerin kendisine isnat ettikleri bu gibi nitelendirmelerden münezzehtir, yücedir. لما وفي <تصفيق> Gökleri ve yeri yoktan var eden odur. Onun nasıl çocuğu olabilir ki? Kendisinin eşi de yoktur. Gerçek şu ki, her şey onun mahlukudur ve o her şeyi hakkıyla bilir. <gülüyor> Rabbiniz Allah, işte bu vasıflara sahip olan yüce zattır. Ondan başka tanrı yoktur. Her şeyi yaratan O'dur. O halde yalnız O'na ibadet edin. Her şeyin yönetimi O'nun elindedir. <gülüyor> Gözler ona erişemez. Onun ilmi ise bütün gözleri ihata eder. Gözlerin görmediği her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan Latif ve Habir odur. <Sessizlik> Rabbinizden size muhakkak ki deliller gelmiştir. Artık kim gözünü açar görürse kendilehine, kim de hakkı görmeyip batılı seçerse kendi aleyhinedir. Sen de ki, ben sizin üzerinizde bekçi değilim. <Sessizlik> İşte biz, ayetleri iyice anlayıp kavramaları için, farklı üsluplarla türlü türlü beyan ederiz. Biliyoruz ki, onlar neticede, sen ders almışsın, diyeceklerdir. Ayetleri böyle türlü türlü açıklamamız, bilmek isteyen kimselere, Kur'an'ı iyice beyan etmek içindir. <gülüyor> Rabbinden sana ne vahyolunuyorsa ona tabi ol. Ondan başka Tanrı yoktur. Onun için sen de müşriklerden uzak dur. <Sessizlik> Allah dileseydi, onlar müşrik olmazlardı. Biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sen onların işlerini yürütmekle de görevli değilsin. <gülüyor> Onların Allah'tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah'a hakaret etmesinler. Böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri yalnız O'na olacak ve O da yaptıklarını kendilerine bir bir bildirip karşılığını verecektir. <Sessizlik> done Kendilerine bambaşka bir mucize geldiği takdirde mutlaka ona inanacaklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki mucizeler ancak Allah'ın yanındadır. O istedikleri mucize geldiği zaman onların yine de iman etmeyeceklerinin siz farkında değil misiniz? Onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz. İlkin ona inanmadıkları gibi o mucizeyi gördükten sonra da inanmazlar ve onları taşkınlıkları içinde şaşkın şaşkın bırakırız.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 tüm biz de bu telkini ahirete inanmayanların gönülleri ona meyletsin Derken ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçlarını işlemeye devam etsinler diye yaparlar. <gülüyor>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 Sakın bundan şüphen olmasın. La mukaddil alik <Sessizlik> aymati. <Sessizlik> Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tam kemalindedir. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitir ve bilir. <Sessizlik> Eğer dünyada bulunan insanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sırf zanna uyarlar ve kafadan atarlar. <Gülüyor> Hakkak ki Rabbin kendisinin yolundan sapanları pek iyi bildiği gibi doğru yolda olanları da çok iyi bilir. O sapanların sözlerine kulak asmayın da, Allah'ın ayetlerini tasdik ediyorsanız, kesilirken üzerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etini yiyin.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 Haddi aşanları pek iyi bilmektedir. Ve deru zâdi vel yitmi ve Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah işleyenler elbette yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. <gülüyor>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 kede olduğu gibi her şekilde de ileri gelen mücrimleri yüksek mevkilerde bulundururuz ki oralarda hileler çevirsinler. Onlar böyle yapmakla kendilerini aldatırlar da farkında olmazlar. <gülüyor>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 فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Kezalikaye yancurullu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 bu İslam yolu Rabbinin doğru yoludur düşünüp İdrakini kullanan kimseler için ayetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz. <Gülüyor> Hakları nezdindeki selam ülkesi olan cennet onlarındır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah kendilerinin yardımcısıdır. Ve <gülüyor>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 İşte biz işledikleri günahlardan ötürü zalimlerden kimini kimine musallat ederiz. Gerne <gülüyor> şanlıydı topluluğu İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Ey yüce Rabbimiz, kendi aleyhimize şahidiz diyecekler. Dünya hayatı onları aldatmıştı. Böylece kendilerinin kâfir olduklarına yine kendileri şahitlik ettiler. Bu. İşte bu şekilde resullerin gönderilmesi, onların uyarmaları, Haberleri olmaksızın zulümleri sebebiyle senin Rabbinin ülkeleri imha etmediği gerçeğinden ileri gelmektedir. <Gülüyor> kesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır senin Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir <gülüyor>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 size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz. Oy!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 İzlediğiniz için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 Allah, iftiraları sebebiyle onları cezalandıracaktır. <gülüyor>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 I'm just a kid.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 Müşri sevmez. <Sessizlik>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 Allah'a mal daha zalim kimse bulunabilir mi? Allah, elbette o zalimler güruhunu muvaffak etmez, emellerine kavuşturmaz. <Gülüyor>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 كذبوك فقل ربكم Eğer seni yalancı sayarsa, de ki, Rabbinizin merhameti geniştir. Fakat dilediği zaman, onun sakveti ve azabı, suçlu toplumdan geri çevrilemez. <gülüyor> ذانك كان كذبًا Şirkler diyecekler ki, eğer Allah dileseydi, biz de, atalarımız da, şirk koşmaz, hiçbir şeyde haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de, peygamberlerini yalancı saymışlardı da, nihayet, bizim azabımızı takmışlardı. De ki, sizin elinizde, ortaya koyacağınız bir bilgi, bir belge varsa, hemen çıkarıp gösterin.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 deki ki, en kesin ve mükemmel delil Allah'ındır. Evet, o dileseydi, hepinizi doğru yola koyardı. Kul <Sessizlik> de sens te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 İşte bu Kur'an'da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Artık ona tabi olun. İnkar ve isyandan sakının ki, rahmete nail olasınız. <Gülüyor> O kitabı indirmemiz, bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi. Biz ise onların okuduklarından habersizdik. Altyazı <gülüyor>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 İmana gelmek için ne bekliyorlar? Meleklerin inmesini mi? Rabbinin imha eden azabının, Veya Rabbinin kıyamet alametlerinden birinin gelmesini mi? Rabbinin alametlerinden biri geldiği gün, Daha önce iman etmeyen, Yahut, ile hayır kazanmayan hiçbir kimseye, O günkü imanı, Asla fayda vermez. De ki, Bekleyin. Biz de beklemekteyiz. <gülüyor>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 deki benim namazım da her türlü ibadetlerim de hayatım da ölümüm de hep rambül alemin olan Allah'a aittir. lehu <gülüyor> Eşi ortağı yoktur onun. Bana verilen emir budur. Ona ilk teslim olan da benim. Kul <Gül>